Açık beyin. My brain Nörofelsefe, nöroekonomi, neuropolitika, neurosanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Günaydın efendim. Açık Beyin programından sevgiler. Açık Beyin et adresimizi hatırlatarak yine başlamak istiyorum. Katkılar, eleştiriler, görüşler için teşekkürler efendim. Açık Beyin programının içinde bir iletişim ağı etrafında oluşuyor. Bu da bizi motive ediyor. Efendim bu programda ben deyim yerindeyse biraz beyin felsefesi yapmaya çalışacağım. Bunu yapmaya çalışırken tabii ki çıkış noktam amatörü olduğum felsefe değil. ...haddimi zorlamayacağım bu konuda... ...aksine eğitimiyle, pratiğiyle... ...hastasıyla ve üzerinde harcadığım zamanla... ...hayatımın önemli bir bölümünü oluşturan... ...beyinden kalkmayı <gülüyor> tercih edeceğim... ...ve yine düşünmeler önereceğim... ...beyin olacak ama... E, ...tabii hiçbir zamanda yapmadığım gibi... ...didaktik bir beyin bilgisi... <gülüyor> ...aktarımı yapmayı da düşünmüyorum... Hiçbir zaman da düşünmedim. Çünkü mesleki sınırlar içinde kalarak yapılan e, bilgi aktarımı ancak aynı mesleğe mensup olanlar arasında olabilir diye düşünüyorum. Ve bu bilgi aktarımında o bilginin paylaşımına ve ortak bir anlayış zemininin oluşmasına <gülüyor> katkıda bulunduğunu zannetmiyorum. Aksine... Ee, birçok kereler kendi hayatımda da gördüğüm gibi otoriter bir ortam yarattığını düşünüyorum. Ee, birisinin anlattığı, diğerlerinin dinlediği ortamların Geçmiş programları içinde doğaya bırakılan ya da başka canlılar tarafından kaçırılıp doğada onlarla birlikte yaşayan bir kısmı bir şekilde insanlar tarafından bulunarak geri getirilen Çocuklardan söz etmiştik. Romancı Rudier Kibling'in de Mowgli adlı hayali çocuk üzerinden bu konuyu anlatan bir roman yazdığını da hatırlatmıştık. Mowgli doğada etrafındaki hayvanlar gibi davranmayı öğrenir, konuşamaz, iki ayağı üzerinde yürüyemez. Bulunduğunda da diğer hayvanlardan ayırt edilmesi çok zordur. Mowgli belki kurgusaldır ama çok önemli bir gerçeğe dikkat çekmektedir. Ayrıca e, kurgusaldır ama e, 1500'lere kadar varan Mowgli örneğinde çocuklar literatürde <gülüyor> bildirilmiştir. Ve bu çocuklara genel anlamıyla feral çocuklar adı verilmektedir. İnsan beyni biyolojik yönden, diğer canlıların beyinlerine oranla zengin özelliklere sahip olmasına karşın, doğumdan itibaren otomatikman insana has özellikler ortaya koyamamakta, sadece bulunduğu ortama uygun davranışlar sergilemekte, onları kapmaktadır. <gülüyor> Bu ortam insanlardan oluşan bir ortamsa, insan gibi hayvanlardan oluşan bir ortamsa, Hayvan gibi davranmaktadır. Ve bulunduğu ortamda hangi e, dil konuşuluyorsa da kısa bir zaman içinde o dili öğrenebilmekte ve iki yıl içinde de konuşmaya başlamaktadır. Şimdi bu ortama bu denli bağımlılık ve ortamda olanları <gülüyor> e, sünger gibi emmek ve kabul etmek, ...bir gelişmişlik ölçütü müdür... ...yoksa aslında... E, ...beynin dış dünyaya... ...dolaysız bir bağımlılığı mıdır... ...bunu değerlendirmek zor... ...hepimiz... ...hayvanlarda bunun böyle olmadığını... ...örneğin bir tayın... ...doğumundan kısa bir süre sonra... ...at gibi davranmaya... ...başladığını hemen ayakları... ...üzerinde dikildiğini biliyoruz... ...burada hayvanlar için... ...bir evcilleştirme etkisinden... Tabii ki bahsedebiliriz öğrenme etkisinden ama doğduğu ortam ne olursa olsun ya da ne ölçüde evcilleşirse evcilleşsin bir atın at olmaya bir kedinin kedi olmaya <gülüyor> devam ettiğini görüyoruz. Yani insan beyninin mekanizmaları içinde doğduğu ortama aşırı bağımlı bir davranış profili sergiliyor. Ve bu e, içinde bulunan ortam örneğin hayvanlardan oluşan ve hayvanların va yaşadığı vahşi bir ortamsa deyim yerindeyse insan evrimsel olarak geriye gidebiliyor. Bu nedir diye sorduğumuzda ise insan beyninde diğer beyinlere oranla da belirgin olarak gelişmiş bir bölge olan ön lob yine karşımıza çıkıyor. Geçen programdan hatırlarsınız. Beynin yaklaşık olarak Yüzdə birinden fazlasını e, kapsayan insanda ve her türlü insana has denilen işlevleri ortaya koyan beyin bölgesi burada da burada da bu adaptasyonda da aynı e, alan ortaya çıkıyor ve beyni bulunduğu ortamı uyarlayan bölge burası yeter ki bu bölgeye bir şey olduğunda <gülüyor> İnsanın sosyal ortamda ve çevreyle uyumu bozuluyor. Ve sadece içgüdüsel olarak davranmaya başlıyor. Demek ki bu bölge içgüdüsel davranışları sosyal davranışlar zemininde değerlendiren, mantıklı hale getiren ve öyle ortaya koyan bir bölge. Evet, demek ki insan beyninde Biyolojik gücün bile ötesinde çevreye, ortama uyum sağlayıcı bir mekanizma var. Mowgli bu mekanizma yüzünden kısa zamanda hayvanlar gibi davranmayı öğrenebiliyor. Eğer Mowgli'nin ön lobunda bir şey olsaydı, herhangi bir şekilde, hayvan davranışlarını bile öğrenemez ve yaşamında sürdüremezdi. Bu öğrenme erken çocukluk döneminde olduğu için, yani kritik yaşlar içinde oluştuğu için, o canlı daha sonraki zaman dilimleri içinde insanların yaşadığı bir ortama geri getirilse bile insan gibi davranmayı çoğu zaman tam olarak öğrenemiyor. Örneğin konuşamayanlar var. İki ayağı üzerine bile kalkamayanlar var. Keşfedilme süresine bağlı olarak. Ve insan gibi davranamayanlar Davrananlar arasında da öğrenme güçlükleri, adaptasyon problemleri ve giderek psikiyatri e, hastanelerine <gülüyor> giden bir süreç söz konusu olabiliyor. Böyle kritik bir dönem. Bunların beyinsel açıklamaları neler? <gülüyor> Doğumdan sonra insan beyninin yaklaşık olarak 200 milyar sinir hücresi içerdiği biliniyor. Aslında bu rakam erişkin beynindeki Hücre sayısının iki katı. Bundan 15-20 yıl önce bunun tam tersi düşünülüyordu. Yani çocuk beyninde doğuşta belli bir hücre sayısıyla doğuyor çocuk ve beyin geliştikçe çocuk büyüdükçe ee, bu hücre sayısı <gülüyor> artıyor diye düşünülüyordu. Ama bugün tam tersi düşünülüyor. Erişkin beyninden neredeyse iki misli veya iki fazla hücre sayısıyla doğan e, çocuk beyni ancak ve ancak bağlantılar oluşturarak ki bunun hayattaki yansıması ve adı öğrenme, öğrenme süreçlerini beyinde oluşturmaya başlar ve öğrenme süreçleriyle kurulan bağlantılardaki hücrelere yaşar ve öğrenilmeyen ee, ve öyle, e, yapılması öğrenilmeyen işlevlerle ilgili olan bölümlerdeki hücreler yok olur ve hücre sayısı giderek azalır. Bu 200 milyar sinir hücresi doğuşta herhangi bir bağlantı zenginliğine sahip bir yapı değil. Hücreler daha çok anarşik biçimde bölgesel bir özellik anatomik olarak gösteriyorlar ama işlevsel olarak pek gösteremiyorlar evet doğumdan sonraki ilk yıllar içinde hücreler arasında bağlantılar şebekeler oluşuyor yani, yani aynı amaca yönelik olarak çalışacak hücreler gruplaşıyorlar aralarında ağlar şebekeler kuruluyor Tabii ki bunun hayattaki karşılığı yeni şeyleri öğrenme dediğim gibi bu bağlantılar çocuğun doğumdan sonra karşılaştığı ortama göre o ortamın Beinden ne istediğine göre kuruluyorlar. Bir çocuk beyninde... ...insana... ...bir çocuk... ...beyninde insana has bir işlev kapasitesiyle doğuyor. Yani doğuştan beyninde konuşma, iki ayak üzerinde yürüme, okuma, yazma, sayısal işlemler yapma kapasitesiyle doğuyor. Genetik programlar beyinde bu işlevleri gerçekleştirmek için hazırlar. Ancak... Bu yapı ve kapasiteyle doğan bir insan yavrusu eğer içine doğduğu ortam bu işlevlerin örneklerini ve ihtiyaçlarını içinde taşımıyorsa beyinde o ortamda gördüklerine yönelik bağlantılar, sadece o ortamda gördüklerine yönelik bağlantılar kuruluyor ve öyle davranmaya başlıyor. Bu bağlantılar bir kere kurulduktan sonra da yani bu bağlantıların kurulmasıyla ortaya çıkan şebekeler, hücre ağları kolay kolay başka işlevleri kabul etmiyorlar ve genetik olarak hazır olunsa da işlevsel olarak ya bunlar mümkün olamıyor <gülüyor> ya da gecikmeli olarak ortaya çıkabiliyor. Doğuştan dil işlevlerinin ortaya konulması için hazır olan, Beyin bölgesi ve şebekesi yerine göre ya sadece hayvan seslerini ortaya koymak için özelleşiyor ya da konuşma geç ve problemli olarak ortaya çıkıyor. Beynin diğer işlevleri içinde durum bu. Beyindeki öğrenme süreçleri dış ortama bağlı olarak şekilleniyorlar. Bu olayı sadece insanlardan ayrı. Ve kopuk büyüyen, büyütülen çocuklarda görmüyoruz. Bunun bir de insan toplumları içinde gerçekleşen bir modeli var. Ki bu enteresan. Sonu, e, nörososyoloji diyebileceğimiz bir alana <gülüyor> varabilecek bir şey mi? Nasıl mı? Bu modelde, Olay insansız ortamlarda ya da hayvanların hakim olduğu ortamlarda gerçekleşmiyor. Tamamen sosyolojik ve kültürel insan ortamlarında gerçekleşiyor. Burada devreye farklı toplumsal ve kültürel ortamlar giriyor ve beyin bunların üzerinden şekilleniyor. Bu şekillenmede beyin ağları ve şebekeleri bu kez farklı insan ortamlarında şekilleniyor. Bu şekillenme iki uç nokta köy ortamıyla metropol ortamı. Ya da sosyoekonomik açıdan üretimin tarıma dayandığı bir ortamla endüstri devriminin olanakları ve zorlukları içinden yaşanan risk alınan bir ortam. Üretim ve sosyolojik ilişkilerin yeknesaklığı ya da canlılığı, beyin oluşmasına, şebekelerin devreye girmesine dolaysız bir şekilde etkiyorlar. Etkiliyor, Uyaranların tek tip tarım ve üretim koşulları içinde oluştuğu ve zamanın yeknesak ve yavaş aktığı ortamlardaki beyin gelişimi ve zengin ve karmaşık sosyoekonomik koşulların ceryan ettiği ortamlardaki beyin gelişimi farklı farklı oluyor. Burada bu farklı ortamların beyin gelişimini yavaşlattığı ya da hızlandırdığı şeklinde bir basit ikinemden söz etmiyoruz. Beyin her ortamda gelişme şartlarını zorluyor ve bir bütün olarak çalışmaya e, yönelik olarak bir şeyler yapıyor. Bu bakımdan bir ortamda beyin daha az çalışır, diğerinde daha fazla çalışır şeklinde bir izlenim doğru olmaktan uzak, Ayrıca ideolojik bir şey öz içeriyor ve Türkiye'de dahil olmak üzere birçok toplumda belki insan toplumlarında genel bir kural olarak şehirlerde yaşayanlar karışık karmaşık ekonomik ilişkilerde içinde yaşayanlar daha fazla eğitim alanların bunların bunlara sahip olmayanların yaşantısı konusundaki hakimiyetçi. ...belirleyici ideolojilerinin... ...bir aracı haline... ...geliyor. <gülüyor> Türkiye'de de... ...bu... E, tarz ...beyine az çalışan insanların... ...kırsal alanlarla bağlantısı... köylülükle bağlantısı... ...kurulmuş... ...ve hatta yüzde oranlarıyla... ...bu ifade edilmişti. Biz bunları söylemiyoruz. Bizim söylediğimiz... Beynin mevcut olanaklarını <gülüyor> bulunduğu ortamda şekillendirmesi ve ortaya farklı farklı biyolojik kültürel sentezler ortaya çıkarması İçinde bulunan toplumun ve o toplumun içindeki kültürün çeşitliliği ölçüsünde farklı kategorik beyin modelleri ortaya çıkıyor. Bir müzik arası verelim dostlar. Ee, geçen programda sunmaya çalıştığım 70'ler küvasındaki müzik örneklerine tekrar girerek bir parça takdim etmek istiyorum Beatrice Marquez'den. Regressa Nova Leos dediği. la soledad y era dios cantan conmigo la otra mitad de mire siempre vacía en tu lugar duerme por ti la vida mía en la pared como el olvido que se ha empeñado en doblegarme y no ha podido no me resigno recién no comprender Bir ayağımın ayağına baktığımda, gökyüzünün que se ha empeñado en doblegarme y no ha podido karanlığında, gökyüzünün karanlığında, gökyüzünün karanlığında, gökyüzünün karanlığında, Evet efendim. Ne diyorduk? Tek tip toplumlarda, tek kültürlü toplumlarda bu tür bir çoğulcu beyin işleyiş yapısına rastlamak <gülüyor> pek olanaklı değil. Kısacası eğer insan sosyal bir varlıksa ve beyni sosyal bir varlığın beyni gibi evrimleşmişse ki bunlar kesin doğru, doğrulanmış şeyler. Bu sosyal varlığın beyni de sosyal şartların çeşitliliği ve zenginliği ölçüsünde çeşitleniyor. Yalnız bu çeşitlik aynı zamanda farklı dünya ve yaşam algıları da, anlamına da geliyor. İdeolojiler aslında bu zeminlerde hayat buluyor. Benzeri sosyal ekonomik koşullarda yaşayan insanlar... Bu kez kendileriyle aynı şartlarda yaşayan insanlarla aralarında bir beyin şebekesi kuruyorlar. Ve tabii ki bu kültürel bir baskı grubu olarak ortaya çıkabiliyor. Ayrıca sosyolojik olarak da buna biz bir çeşit sınıf bilinci de diyebiliriz. Bu beyin şebekeleri, eğer açık ve dengeli bir toplumsal yapı içinde, uyumlu bir temas içine sokulmazlarsa, birbirlerini anlamadan ve birbirlerine yabancı hale geliyorlar. Kapalı kapılar ardında yaşayan toplumsal kesimlerin birbirlerini anlamamaları ve her bir kesimin diğer, diğerinin aleyhine bir iktidar sevdasına kapılmasını sağlayan, ideolojiler işte böyle farklı dünyaların yarattığı beyin anlayışları aslında. <gülüyor> Günümüzde bu tür grupsal insan tepkilerinin altında yatan biyolojik mekanizmalar, sosyobiyoloji ve nörososyoloji alanlarının uğraş alanlarını oluşturuyorlar. Ve yapılan araştırmalar, kapalı ...devre içinde yaşayan... ...kapalı çevreler içinde yaşayan... ...insan gruplarının... ...diğer kesimlerde yaşayan... ...coğrafi anlamda da çeşitlenebilir... ...diğer ülkelerde yaşayan... ...ve yine çeşitlenebilir... ...kendi renklerinden farklı renkler taşıyan... ...insanlarla karşılaştıklarında... ...beyinlerinde... ...korku... ...deneyimlenmesi... Ve belleği merkezi olan veya yapısı olan amigdal isimli yapı normalden daha fazla hareketleniyor. Yani kendilerinden farklı insanlarla karşılaşan kapalı toplum mensupları beyinlerinde bir savunma reaksiyonu ve stratejisi oluşturuyorlar diğer toplum kesimlerine ve diğer Ülkelerdeki insanlara, diğer kültürlerdeki insanlara. Bunun ilacı tabii ki açık toplum ve açık kültür. Buna ulaşmak da son derece zor bir şey. İnsan beyninin normlarının oluşmasında dış dünyanın etkenlerinin bu denli belirleyici olması aslında kaçınılır bir durum da değildi tamamen beynin evrimsel yapısından kaynaklanıyor. E, erişkin insan beyninde bulunan hücrelerin %90'ı algı hücreleri ve bu hücrelerin esas görevi dış dünyayla dış dünyadan al, etkileri alarak hemen normlar oluşturmak. Şimdi hiçbir ön yargı taşımadan sadece anlamlı geldikleri için Üç örnek üzerinde durmak istiyorum. Ve e, aslında düşüncelerinizde merak ederim bu örnekler üzerinde söylediklerimden sonra. Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri. Çin hala nüfusunun yüzde sekseni köylülük ortamı ve ekonomisi içinde yaşamaya devam ettiği dev bir ülke. Nüfusu bir buçuk milyara yakın. Bu ülke Komünist Partisi tarafından yönetiliyor ve bu partinin ideolojisi tam bir maksist ideoloji olmaktan çok bir köylü sosyalizmi ve bürokratik sosyalizm karışımı. <gülüyor> bir takım muhalif azınlıklara rağmen ÇKB bu dev nüfusu yönetmekte hiç zorlanmıyor ve kendisine herhangi bir alternatif de yok. Spor da dahil Kollektif işlerde çok başarılı olan bu toplum, aslında parti liderleri dışında henüz ortaya çıkan bir birey imgesi taşımıyor. Avrupa, bir bütün olmasa da ortak değerlerin baskınlığı nedeniyle bir bütün olarak alınabilir. Tarihi sürekli birbirleriyle olan savaşlarla geçmiş coğrafi keşiflerin zenginleştirdiği ve bunun bir sonucu olarak endüstri devriminin yapıldığı, toplumların sınıf ve zümreler halinde örgütlendiği, işçi sınıfının ve onun ideolojisinin ilk olarak ortaya çıktığı ve sınıf savaşlarıyla yorulmuş, arkadan iki dünya savaşı geçirmiş, 50 milyon insanı kaybetmiş, bu, bu tarihle, bu geçmişle şekillenmiş bir kıta. Baktığımızda politik hayat inanılmaz derecede çeşitli. Her görüşün bir veya birkaç politik partisinin olduğu bir kıta, her kesimin kendi dünya görüşüne var olduğu bir kıta. Alabildiğine çoğulcu. Amerika, yani ABD, Avrupa'nın ve dünyanın birçok bölgesinden insanların sürekli anlamda göç ettiği, yani demografik olarak biyolojik olarak, sürekli olarak yenilenen ve yeni bir dünya umudunun da sürekli yeşermiş olduğu, geçmişten çok da gelecekle ilgilenen bir toplum. Şimdi bütün bunların, insanların beyin yapılarını ve algılarını, düşünce ve davranışlarını etkilemediğini söyleyebilir miyiz? Ya da tam tersi. Çin'in olanca tek düzenliğinin ve dinginliğinin, Avrupa'nın bir türlü bir araya gelemeyen siyasi ve ekonomik yaşantısının, ABD'nin dinamizminin, insanların beyin ve algı yapılarının bir sonucu olduğunu söyleyebilmemiz mümkün mü? Bir ara verelim mi değerli dostlar? Peki, yine 70'ler Küba serisinden gidiyoruz. Miryem Ramos Sönüyor Emate Perdona Te perdonu El montón de palabras que ha soplado en mi oído, desde que te conozco. Te perdono, tus fotos y tus gatos, tus comidas afuera, cervezas y cigarros. Es más, te perdono andar Tu andas, tus zapatos de nube, tus dientes y tu pelo, te perdono los cientos de razones, los miles de problemas. Madrugada ve el flüy ve esosi sí, ki, no te lo perdono, pues si te lo perdono, seguro que lo olvido. Evet efendim, bütün bunların birbirine ilişkisiz olduğunu söylenebilir mi? Eğer evrim teorisine, onun toplumların evrimine ve sosyal olayların biyolojiyle ilgili olabileceğine, ilgisi olabileceğine inanıyorsak, bu soruların yanıtlarını aslında bulmakta zorlanmayız. Yeryüzünde nerede tek düzey bir toplum varsa, orada ...çoklu bir beyin ve zihin yapısını görmemiz bir hayaldir. Aksine nerede çoğulcu, çok görüşlü bir toplum varsa... ...orada çoklu beyin ve zihin yapılarını görmek olağandır. Evrim teorisinin sosyal etkileri bunların nedenidir. Şimdi bu örneklerin içinden problemin ikinci bölümü ortaya çıkıyor gibi birinci bölümde maddi ve sosyal ortam ve şartların beyindeki bağlantıları erken çocukluk döneminde şekillendirmesini beyindeki hücre yapısının ve sayısının bu şekillenmelere bağlı olarak ayarlandığını ve bunların oluşumu ile içinde bulunduğumuz tarih ve zamanı coğrafya ve kültüre uygun bir uygun düşen ...bir dünya görüşü kazandığımızı... ...söylemeye çalışmıştık. İkinci planda ise karşımıza... ...etkilerini tüm yaşam boyu hissedeceğimiz... ...birçok zaman... ...nereden geldiğini bilmediğimiz... ...dünyayı yorumlama işi çıkıyor. Bu dünyayı yorumlama... Zihnimizde yeniden oluşturma meselesi tamamen işin birinci yanıyla ilgilidir. Ne yazık ki. Ve onun etkisi altında da şekillenir. İnsanlar önceden kazandıkları beyin şekillenmesinin etkisiyle ve bu şekillenmenin aslında içinde doğdukları şartların bir eseri olduğunun farkına bile varmadan <gülüyor> dünyayı zihinlerinde şekillendirinler. Diğer bir deyimle, dünyanın kendi beyinlerinde oluşmuş olan modelin kabul edebileceği özelliklerini bu modelin içine alır, kabul etmediği özelliklerini dışta bırakırlar. Sosyal bilimlere doğru gidip, gider gidip eee Siyasi akımların, ideolojilerin oluştuğu ortamlarla ilişkilerini gözden geçirirsek biraz daha gerçeği yakalayabiliriz. Yani neden ee, liberal anlayışların gelişmiş bir toplumsal yapı gerektirdiğini? Ee, karmaşık ilişkiler ve etkileşimler gerektiğini, neden ee, hakimiyetçi, otokratik ve baskıcı ideoloji ve dünya görüşlerinin kapalı toplum yapılarında ve sosyolojik anlamda çeşitlenmemiş yapılarda ortaya çıktığını e, biraz daha net olarak anlayabiliriz. Bu manada beynin ve zihnin çalışması aslında kaçınılmaz bir şekilde ideolojiktir. <gülüyor> Birinci ve ikinci faktörün birlikte etkisiyle insanlar mekansal, fiziksel, zamansal, sosyoekonomik ve kültürel zeminlere uygun bir zihin yapısı taşırlar ve bundan hiçbir şekilde kaçamazlar. Ancak erken çocukluk dönemlerinde, kültür, coğrafya, eğitim değiştiren insanların beyinleri yeni şartlara adapte olma konusunda bu işi geç yapmış insanlara göre çok daha avantajlıdır. Çünkü bu bağlantılar yeni bir beyin oluşturma konusunda erken yaşlarda insanlara daha fazla bir avantaj sağlarlar. Onun dışında bunun öğrenme süreçleriyle de çok yakından bir ilişkisi vardır. Biliyorsunuz bellek e, yaşla çok yakından ilişkili bir işlevdir. E, devreye girdikten sonra erken yaşlarda herhangi bir hastalık olmasa bile sürekli anlamda yıpranan ve ancak çok tekrar edilenleri ve tekrar edilenlerin günde güncel hayata e, alınanlarının korunduğu tarzda bir işlevdir. Çok tekrar edilemeyenlerin e, ve gündelik hayattaki e, işe yaramaz e, platformda tutulanların belleği zayıflar. Dolayısıyla e, belleğin güçlenmesi aynı zamanda insanların ortam değiştirmesiyle farklı ortamlara girmesiyle farklı kürtgelerini ve etkenlerle karşılaşmasıyla da son derece yakından ilişkilidir. Ve bu bellek insanların dünya görüşünü değiştirmesi ve farklı davranış biçimleri oluşturmasında son derece önemlidir. Ama beyindeki bağlantıların, şebekelerin, ağların net bir şekilde belirli koşullarda oluştuğu insanlar e, ergenlik yaşlarından sonra Farklı koşullara girdiklerinde daha önceden kazandıkları kültürel, ahlaki ve pratik davranış normlarını ee, terk etmekte oldukça zorlanırlar. Bunun da nedeni beynin buna yeterince izin vermemesidir. Dolayısıyla ee, daha önceden Sadece sosyal bilimlerde, e, sosyal bilimler içinde ele alınan e, insan teorileri e, tek başına insanların dış şartların etkisine bağlı olarak e, gruplandığını, ayrıldığını ve ona katılmak veya ona tepki vermek açısından sınıflandırılabileceğini göstermiştir. Arkadan gelen davranış bilimleri <gülüyor> bu işin <gülüyor> bu kadar dış şartlara çok çok bağımlı olmadığını, aynı zamanda o şartlar içinde yaşayan insanların kişilik yapılarının da son derece önemli olduğunu göstermiştir. Ee, sosyal bilimler açısından ele alındığın zaman insanın yaşamı için e, formüle edilmiş, bir ideolojinin e, yaşanılan koşullara göre, ülkeye göre ve zamana göre kabul edilmesi örneğin iyi bir vatandaşlık kriteri olarak geliştirilmiştir. Kabul edilmemesi ise kötülük kriteri olarak kabul edilmiştir. Ama davranış birimlerinde bu iş gruplar ve e, kategorik olarak değerlendirmeden bir nebze çıkartılmış ve insanların kişilik yapılarıyla Bunların uyumu çerçevesi içinde ele alınmıştır. Şimdi ise e, nörolojik bilimler insan oluşumunda beyin mekanizmalarını sosyal bilimler ve davranış bilimlerinin e, içine katıyor. Ve dolayısıyla e, bir sınıflama, aşırı kategorik değerlendirme yapmadan... İnsanların evrim kurallarına bağlı olarak şekillenen beyin yapılarının uyum ve uyumsuzluğundan belki söz edebiliyor. Şöyle bir toparlamaya çalışırsak, <gülüyor> e, sosyal davranışlarda insanların e, uyumunu sağlayan ve sürekli hale gelmesini e, yaratan etkenleri aslında dört kategoride ele alabiliriz. Daha, daha önceki zamanların tekli ve ikili kategorilerine ilave olarak. Tabii ki sosyal bilimlerden başlarsak, işin sosyo-kültürel bir şeyi vardır, e, perspektifi vardır. Sosyal normların ve kültürün önemli, söyler, zaten bilinen bir şeydir. Ama evrimsel perspektif işte bu sosyal normları ve kültürün aslında hangi koşullar içinde oluşabildiğini ve kabul edilebildiğini gösteren <gülüyor> ve işi biraz böyle kalıtımla, genetikle birlikte değerlendiren yani sosyobiyolojik olan bir yaklaşımdır. Onun dışında e, Moğol örneğinde söylediğimiz gibi istediğimiz kadar ee, biyolojik bakımdan mükemmel ve oluşmuş bir yapıyla doğalım. Eğer sosyal yapı o biyolojik yapının ve kalıtımın ihtiyaçlarına cevap veren bir yapı değilse yani e, örneğin insan bir birey olarak doğduğumuzda insanların arasına doğmayıp da hiç insanın olmadığı bir ortama veya hayvanların daha çok hakim canlı türü olarak yaşadıkları bir ortama doğarsak o zaman bizim üstün gelişmiş biyolojimiz geriye doğru gitme riskini taşımakta çünkü onu öğrenmektedir. O, o, o zaman da burada sosyal öğrenme perspektifini söylemiş oluyoruz. Hangi ortama doğarsak onun kurallarını öğreniyoruz ve ona bağlı olarak da ...bir dünya görüşü geliştiriyoruz. Bunların bütünlüğü olarak... ...insan ortaya çıkıyor... ...ve sosyal ortamlardan öğrendiklerimizi... ...kendi beyin kapasitemiz, kapasitemizle birlikte tekrar yorumlayarak... ...hayatımızı... ...deyim yerindeyse aklımızı kullanarak... ...yürütmeye çalışıyoruz. Son yapılan araştırmalardan birinde e, zeka seviyesiyle e, hayat ortalama yaşam süresi arasındaki ilişki araştırılmış ve e, zeka seviyesinin yükselmesiyle ortalama yaşamın <gülüyor> beklentisinin yükseldiği ortaya konmuş. Eğer hayat karşılaşılan problemlerin çözüldüğü Risk alınarak e, yaşanan bir süreçse o zaman zekada bu problemlerin çözümünde temel etkenlerden birisi olarak devreye girerse insan zekasıyla ömrünü uzatan bir canlı olarak nitelenebilir. Onun dışında başka bir araştırma e, aslında benzeri bir sonuca varıyor. Daha çok psikiyatrik hastalarla ilgili bir araştırma bu. Ee, öteden beri e, psikiyatrik hastalardan örneğin e, bazılarının e, şiddet ve e, suç bakımından e, risk grubu olduğunu e, kabul eden yaklaşımlar vardır. Ve toplumda böyle bir e, görüntü yaygınlaştırılmıştır. Yani onlardan korkmamız, çekinmemiz Adına bu araştırma bunun tam tersini söylüyor diyor ki psikiyatrik hastalıkları taşıyanlar veya psikiyatri hastası olan insanlar suç şiddet e, üretmekten çok ona daha çok maruz kalan bir e, gruptur ve onları bundan korumak da toplumun görevidir şeklinde bir sonuca varıyor. Kimlerin e, suçuna veya kimlerin şiddetine maruz kalıyor bu insanlar? Tabii ki e, normlara göre, normal kabul edilen insanların. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Değerli dostlar, e, bu hafta da e, bu programı bu şekilde ben e, bitirmeyi e, düşünüyorum. İsterseniz e, yet'lerin kübasından bir şeyle parçayla programımıza veda edelim görüşmek üzere <gülüyor> Que fuera en Santiago de Cuba la ciudad de mi ser ciudad de valientes del fusil glorioso de ese son sabroso queiza mi piel cuando yo me muera si pudiera ser quisiera volver a nacer en Santiago de Cuba cuando yo me muera si pudiera ser quisiera volver a nacer en Santiago de Cuba Quisiera volver a nacer Açık beyin. My brain, brain. brain, brain. neuropolitika, Neuro Neuro neurosanat. Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.